Rükü ayrıca Allah'ı yüceltmiş olmak için ve yine namazın zineti ve diğer organlar gibi ellere özgü de bir kulluk davranışı ve Hz. Peygamber'e uyulmuş olması için rüküye giderken elleri kaldırmayı namazın bir kuralı olarak belirlemiştir. Bu davranış namazın süsü, onun sembollerinin yüceltilmesi anlamına gelir. Yine haçta bir hac ibadetinin yerine getirildiği bir yerden diğerine intikal ederken Telbiye getirildiği gibi namazın bir nürüklüğünden diğerine geçişte de tekbiri yani Allahu Ekber demeyi emretmiştir. Telbiye, haccın sembolü olduğu gibi tekbir de namazın sembolüdür. Bununla namazın sırrının sadece Allah'a ibadet etmek suretiyle Allah'ı yüceltmek ve onu her şeyden büyük bilmek olduğunu kulun anlaması amaçlanmıştır. Kulun Rabbin azameti önünde eğilip izzeti önünde zillet göstermesi için rükû yaparak Allah'ın huzurunda eğilmesini emretmiştir. Bu rükûnda kul Rabbini olan övgüsünü onun huzurunda belini bükmek, başını eğmek ve tekbir getirmek suretiyle gösterir. Burada kalbin, organların ve her durumda sözün boyun eğmesi aynı anda meydana gelir. Yine bu rükünde boyun eğme, alçak gönüllülük, yüceltme ve Rab'be yönelilen saygı ile kulların birbirine gösterdikleri saygıyı birbirinden ayıran söz aynı anda kendini gösterir. Zira boyun eğme, kulların azamet ve yücelik ise Rab'bin sıfatıdır. Rükudaki kulluk boyutu, rükü eden kulun Rab'bin azameti önünde iyice eğilmesi ve kalbinden kendine ve ...başkalarına karşı her türlü yüceltmeyi atıp yerine sadece ortaya bulunmayan yegane Rabbin yüceliğini koymakla tamamlanır. Rabbin yüceliği kulun kalbinde ne kadar güçlü olursa mahlukata karşı duyulan yücelik duygularında o oranda oradan çıkar ve kul kendi küçüklüğünü anlar. Asıl olan kalbin rüküsüdür. Organların rüküsü bu rüküye bağlı ve onu tamamlayıcı olarak meydana gelir. Rükudan doğrulup en güzel duruşla dikildiğinde Rabbin nimetlerini dile getirip överek başkalarının mahrum olduğu bu boyun eğmeyi muvaffak kıldığı için kulun Allah'a hamd etmesi emredilmiştir. Bu duruş kulun kıraat esnasındaki duruşuna benzer. Bu sebeple ondan kıraat esnasındaki hale benzer şekilde Allah'a hamd etmesi ve onu yüceltmesi istenmiştir. Bu ayakta duruşun özel bir lezzeti ve sadece kalbe mahsus bir durumu vardır. Bu rükün bizzat amaçlanmış bir rükündür ve rükü ve secdeye denktir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber bu rükünde uzun süre kalır, burada hamd ve yüceltme sözlerini elinden geldiğince fazlalaştırırdı. Hazreti Peygamber'in namazdaki uygulamasını anlatırken bunu açıklamıştık. Hz. Peygamber gece namazında hamd sadece Rabbimedir, hamd sadece Rabbimedir sözünü çokça tekrar ederdi. Secde Ardından kulun tekbir getirerek secdeyi kapanması ve secdede her organa kulluktan payını vermesi emredilmiştir. Burada alın ve burnunu yere koyar, kalbi boyun eğer. En onurlu organını, yüzünü özellikle de görünen yüzünün yanı sıra kalbinin yüzünü, Efendisinin huzurunda yere sürer. Rabbinin azameti karşısında zilletini ve onun izzetine olan teslimiyetini ortaya koyar. Böylece yüksek yerlere aşağılara doğru eğilir. Bu esnada kalbi bedeniyle aynı hal ve durum içindedir. Beden Allah'ın huzurunda secdeyi kapandığı gibi kalp de secdeyi kapanır. Bunların yanı sıra burun, yüz, eller, dizler ve ayaklar da secdeyi kapanır. Kul bu durumda Rabbine yakın ve yakınlaştırılmış haldedir. Zira kulun Rabbine en fazla yakın olduğu an ve durum secde anı ve durumudur. Secdedeyken uyluğunu baldırından, karnını uyluğundan ve pazularını da böğürlerinden uzak tutması ve böylelikle birbirine yük olmadan her bir organın bu boyun eğişten payına alması ondan istenmiştir. Kul secdedeyken Rabbine ...diğer bütün hal ve durumlardan daha çok yakın olur. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır buyurmuştur. Kalbin secdesi Rabbine tam bir boyun eğiş olunca... ...bu durum bu secdenin kıyamet gününe kadar sürekliliğini de sağlar. Selefi salihinden birine kalp secde eder mi diye sorulmuş. O kişi bu soruya evet... Vallahi hem de öyle bir secde eder ki Allah'a kavuşacağı güne kadar başını secdeden kaldırmaz diye cevaplamış. Bu kalbin secdesine, boyun eğmesine ve her nerede olursa olsun Allah ile birlikte olup ister tuvalette ister açık arazide olsun her yerde Allah'a murakabe ettiğine dair bir işarettir. Nitekim namaz şu beş esas üzerine bina edilince bunların da ismini almıştır. Kıraat, kıyam, rüku, secde zikir Namaz Allah'ın şu ayetlerine istinaden kıyam, kalkmak, dikilmek olarak isimlenmiştir. Birazı hariç geceleri kalk ve Allah'a saygıyla bağlılık içinde kalkın. Müzemmil 2, Bakara 238 Şu ayetleri istinaden kıraat olarak isimlendirmiştir. Bir de sabah okuması. Çünkü sabah okuması şahitlidir. İsra 78 ve Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Müzemil 20 Şu ayetlere istinaden de namaz rükû olarak isimlendirilmiştir. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Bakara 43 Ve onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin denildiğin vakit eğilmezler. Mürselat 48 Yine namaz ayetlere istinaden secde olarak isimlendirilmiştir. Sen şimdi Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Hicr 98 Ve Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş. Alak 19 Şu ayetleri istinaden de zikir olarak isimlendirilmiştir. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya koşun. Cuma 9 Ve mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a anmaktan alıkoymasın. Münafikun 9. Namazın en şerefli hareketi secde. En şerefli zikri de kıraat yani okumaktır. Hz. Peygamber'e ildirilen ilk sure olan İkrabismi Rabbike suresi kıraatla başlamakta ve secdeyle son bulunmaktadır. Rekatın yapısı da bu şekildedir. O da kıraatla başlamakta ve secdeyle son bulmaktadır. İlk oturuş Sonra basını secdeden kaldırıp Dikilerek oturması emredilmiştir. Bu oturuş iki secde ile kuşatılmıştır. Bu kalbin secdesiyle sonraki secdedir. O secdeden bu rükuna geçer ve bu rükundan da tekrar secdeye geri döner. Bu oturuşun bir önemi vardır. Bundan dolayı Hazreti Peygamber iki secde arasındaki oturuşun miktarını secdede geçirdiği miktarla aynı yapmıştır. Burada Rabbine niyaz ve yakarışta bulunmuş, dua etmiş ve bağışlanmayı dilemiş ve Rabbinden rahmet, hidayet, rızık ve afiyet istemiştir. Bu oturuşun özel bir lezzeti ve kalbe özgü bir durumu vardır ki secdenin lezzet ve durumuna benzemez. Kul bu oturuşuyla kendini Rabbinin önüne atan, ondan işlediği suçlardan dolayı özür dileyen, bağışlanmasını isteyen, acımasını bekleyen ve nefsi emmaresine olan düşmanlığına açığa çıkaran bir tutum içindedir. Hazreti Peygamber bu oturuş esnasında istiğfarı artırır ve Rabbim beni bağışla, beni bağışla, Rabbim beni bağışla, Rabbim beni bağışla sözünü sürekli tekrarlardı. Ey namaz kılan kişi, kendini bir borçlunun kefili olarak hayalinde canlandır. Borçlu borcundan dolayı sen de ona kefil olduğun için alacaklı tarafından aranıyorsun. Sen borçluyu borcunu ödemesi ve böylelikle aranıp Rahatsız edilmekten kurtulmak için sıkıştırıyorsun. Kalp iyilikte ve kötülükte, mükafatta ve cezada, övgüde ve yergide nefse ortaktır. Nefis kulluktan kaçmak ve Allah'a, kullara karşı olan borçlarını ödememek ister. Kalp de nefsin saltanatı arttığı zaman nefsin ortağı ve esiri olur. Aynı şekilde nefis de kalbin saltanatı arttığında onun ortağı ve esiri olur. Kulun secdeden başını kaldırdığında Allah'ın önünde diz çökmesi, nefsine düşmanlığını açığa vurması, Rabbine karşı işlediği suçların ve nefsinin yaptıklarının bağışlanmasını istemesi ve yine ondan rahmet, hidayet, mağfiret, rızık ve afiyet dilemesi emredilmiştir. İşte bu beş kelime yani rahmet, hidayet, mağfiret, rızık ve afiyet dünyanın ve ahiretin bütün hayırlarını içinde toplanmıştır. Kul dünyadaki ve ahiretteki menfaatlerini elde etmeye ve dünya ve ahiretin zararlarını kendinden savmaya muhtaç hatta mecburdur. Bu dua bütün bunları içerir. Rızık kulun dünya hayatının ve ahiretinin menfaatlerini elde etmesini sağlar. Rızık sözcüğü bedenin rızkını, kalbin ve ruhun rızkını ifade eder. Allah rızık verenleri en iyisidir. Afiyet zararı uzaklaştırır. Hidayet Ahiretin menfaatlerini elde etmeyi mümkün kılar. Mağfiret, kuldan dünya ve ahiretin zararını uzaklaştırır. Rahmet, bütün bunları bir araya getirir. 2. Secde Ardından kul tekrar secdeye döner ve daha önce yaptığı gibi secde eder. Bir rekatta bir ruki ile yetindiği gibi bir secde ile yetinmemesi ve secdenin faziletinden burada Rabbine olan yakınlıktan dolayı ona tekrar secde etmesi emredilmiştir. Kulun Rabbe en yakın olduğu an secde ettiği andır. Secde namazın diğer rükunlarından farklı olarak kullukta en meşhur ve daha derin bir harekettir. Bundan dolayı rekatın bitiş eylemi yapılmıştır. Secdeden önceki namaz hareketleri bir giriş ve girizgah gibidir. Bu sebeple namazda secdenin konumu hacda ziyaret tavafın konumu gibidir. Nasıl ki haccın Arafat'ta vakfe yapmak ve buna bağlı diğer menasikleri ve tavafın bir öncülü ve girizgahı konumundaysa bu namazda secde içinde böyledir. Kulun nasıl ki namazda Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu an ise aynı şekilde hacda da Rabbine en yakın olduğu an, tavaf ettiği andır. Nitekim Hz. Ömer'in oğlu Abdullah, iken kızıyla konuşan bir adamı görmesine rağmen ona bir şey dememiştir. Ne zamanki tavafını bitirince ona biz tavaf esnasında kendimizi Allah'a arz ediyoruz. Sen bu esnada dünya işlerini mi konuşuyorsun demiştir. Bu sebeple Allah daha iyi biliyor ya secdeden önce rükû kendisinden daha yüce bir rükûna er geçmek için bir aşama yapılmıştır. Kulun namazda bu hareket ve sözleri tekrar etmesi emredilmiştir. Çünkü bu hareket ve sözler kalp ve ruhun ancak kendisiyle ayakta durabildiği gıdasıdır. Bu yüzden bu hareket ve sözlerin tekrar edilmesi, doyuncaya kadar bir lokmanın ardından bir başka lokmanın yenilmesi, suyun kanıncaya kadar yudum yudum içilmesi mesabesindedir. Şayet aç kişi bir lokma yedikten sonra önündeki sofrayı kaldıracak olsa bu bir lokma onun açlığını gidirebilir mi? Aksine bu bir lokma ona açlık kapısının ardına kadar açacaktır. Bundan dolayı Selefi Salih'ten biri namaz kılıp namazının hakkını vermeyen kimse önüne bir sofra konulup da ondan sadece bir ya da iki lokma yiyen aç kimseye benzer. Yediği onu doyurabilir mi? Demiştir. Bu şekilde namaz hareket ve sözlerinin tekrarlanmasından sonradan tekrarlananın öncekinin şükrü mesabesinde oluşu ve bu tekrardan dolayı hayrın, imanın, marifetin, kalbin kuvvetinin ve gönül rahatlığının artması söz konusudur. Kalpten her türlü kirin gitmesi elbisenin defalarca yıkanmasına benzer. Bu Allah'ın akılları hayrette bırakan hikmetidir. Onun rahmetinin ve lütfunun mükemmelliğini gösterir. Onun hikmetinden kavrayamadıklarımız ise daha yüce ve daha büyüktür. Bizim burada anlattığımız onun hükmet okyanusundan sadece damlalardır. Selam ve Namazdan Çıkış Kul namazını tamamladığında geriye sadece namazdan çıkış hareketlerini yapmak kalıyor. Bunun içinde namazın sonunda Rabbinin huzurunda oturması, onu layık olduğu biçimde övmesi emredilmiştir. Bu oturuşta kulun ağzından çıkacak en güzel söz sadece Allah'a söylenmesi uygun olan ve başkasına yakışmayan tahiyyat, selamlama sözleridir. Kralların huzuruna gelindiğinde çeşitli söz ve fiillerle selamlanmaları gelenek olmuştur. Bu selam sözleri ona olan bağlılığı, onun karşısında küçüklüğü, övgüyü ve saltanat ve bekalarının devamı için bu dua içerir. Bazı insanlar kralı sadece secde ederek selamlar, bazıları da sadece övgü sözleriyle. Bazıları sadece saltanat ve bekalarının devamı için dua ederek selamlar. Bazıları da bunların hepsini birlikte yapar. Secde eder, över ve dua eder. Her şey helak olup, zaten sadece zatı kalacak olan gerçek hükümdar, El-Melik Allah, kullarından bütün bu selamlama biçimlerinin hepsini görmeye en layık olandır. Zaten gerçekte de bütün selamlar ona mahsus olup, ona layık olan da sadece O'dur. Bu sebeple, Et-Tahiyyat kelimesi, mülk, beka ve devamlık olarak açıklanmıştır. Bunun gerçeği ise anlattığım gibidir. Allah bütün bu sıfatlara sahiptir. Bu sebeple tahiyyatta en layık olana da O'dur. O hükümdardır. Bütün mülk ve saltanat O'nundur. Bu yüzden krallara gösterilen secde, övgü, saltanat ve beka duası türünden her tür selam gerçekte Allah'adır. Bu sebeple tahiyat kelimesi genellikle ifade etmesi için et-tahiyyat biçiminde belirli, marife ve çoğul, cem-i müennes isim olarak gelmiştir. Krallar bu sözlerle selamlanır ve bu söz bazen uzun ömür dileği yerine kullanılır. Nitekim bazı insanlar krallarına size ebedi bir yaşam dilerim. 10.000 sene yaşayın. Allah sizin günahlarınızı daim eylesin. Allah bekanızı artırsın biçiminde dua ederler. Bu ve buna benzer sözlerle kral için uzun bir yaşam ve saltanat dileğinde bulunurlar. Gerçekte bunlar asla ölmeyen ve hep diri olan Allah'tan başkası için uygun düşmez. Zira ondan başka bütün kral ve hükümdarlar ölüyorlar. Onun mülk ve saltanatından başka bütün mülk ve saltanatlar yıkılıyor ve yok oluyorlar. Bu tahiyyat sözünü yine çoğul ve belirli isim yapmasıyla salavat kelimesi gönderme yapılmıştır. Böylece salat sözü ne zaman kullanılsa bu yapısıyla salavat kelimesinin kapsamına girmesi murad edilmiştir. Bunların hepsi Allah'adır. Ondan başkasına yakışmaz. Et-tahiyyat. Mülk ve saltanat olarak onundur. Es salavat kulluk olarak onadır. Bu sebeple tahiyyat ondan başkasının olamayacağı gibi es salavat da ondan başkasına uygun olamaz. Es salavatın ardından et tayyibat gelmektedir. Et tayyibat iki husus içeriyor. Sıfat ve mülk. Tayyib'e kelimesinin çoğulu olup sözlükte iyi, hoş, güzel, ala anlamlarına gelir. Mütercim. El tayyibatın sıfat oluşu Allah'ın tayyipliğini, söz ve fiillerinin güzel olmasını ifade eder. Allah güzel olduğu için onun yaptığı her şey de güzeldir. Güzel olmayan bir şey ona nispet edilemez. Güzel olandan başkası da ona ulaşamaz. Bütün güzellikler sıfat, fiil, söz ve nispet olarak Allah'ındır. Bütün güzel sözler ve fiiller O'nundur. Allah'a nispet edilen her şey ev, kul, ruh, deve ve cennet güzeldir. Bütün güzel sözler de sadece Allah'ındır. Bu sözlere onun tesbih edilip ona hamd edilmesi, yüceltilmesi ve övülmesi dahildir. Bu sözlerden biri Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarakesmuk ve taala ceduk ve la ilahe gayruk'tur. Yani Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber de yine bu sözlerdendir. Aynı şekilde Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bu benzeri sözler de böyledir. Her güzel ve hoş olan şey Allah'ındır. Allah'tandır ve Allah'adır. Allah güzeldir. Güzel olandan başkasını kabul etmez. Allah güzellerin ilahı, Rabbi ve cennette onların komşusudur. Kur'an'dan sonra en hoş ve güzel sözü düşün. Bu sözün Allah'tan başkasına niçin uygun olmadığı üzerinde tefekkürde bulun. Bu ''Sübhanallahî velhamdülillâhi ve la illallah ve Allahu ekber'' وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْوَةِ illa billah Sözüdür. Bu sözde yer alan Sübhanallah'ı sözü, Allah'ın her tür kusur, eksiklik ve yaratıklara ait özelliklerden uzak olmayı ifade eder. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ Sözü, Allah'ın söz, fiil ve sıfat olarak her tür mükemmelliğe ezelde ve ebette sahip olmasını ifade eder. La ilahe sözü, Allah'ın tek ve biricik ilah olmasını ve onun dışında ilahlık iddia eden her mabudun asılsız ve sahte oluşunu ifade eder. O hak ilahtır. Onun dışında ilahlık iddia edenler, tanrılık taslayanlar, örümceğin ağını yaşamak soğuktan ve sıcaktan korumak için kendilerine ev edinenler gibidirler. Halbuki örümceğin evi bu faydaların hiçbirini sağlamaz. Vallahu ekber sözü, Allah'ın her şeyden daha büyük daha yüce, daha izzetli, daha güçlü ve daha koruyucu, daha kadir ve daha bilgili olmasını ifade eder. Bu sebeple bu sözler ve içerdiği anlamlar Allah'tan başkası için uygun olamaz. Namazdan çıkmaya hazırlanan kul, daha sonra Allah'ın diğer salih kullarına selam verir. Bunlar aşağıdaki ayette Allah'ın hamddan sonra kendilerini övdüğü seçilmiş kullardır. De ki hamd olsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Naml 59. Selam veren kul bu selamıyla adeta bu ayetin gereğini yerine getirmiştir ve bu selamda yaratılmışların buna en layığı öne alınır. Bu kendisiyle ümmetinin her tür hayra nail olduğu Hazreti Peygamber'dir. Ardından kul kendisine selam verir. Sonra da Allah'ın diğer salih kullarını selamlar. Bunların başında peygamberler ve melekler gelmektedir. Hazreti Peygamber'in ashabı ve diğer peygamberlerin tabileri onları izler. Bununla beraber bu selam gökte ve yerde bulunan her salih kulada ulaşır. Sonra selama müstahak olan herkese selam verir. Sonra namazında üzerine bina edildiği gerçeği tanıklık eder. Şahadet kelimelerini söyler. Hazreti Peygamber'in Peygamberliğine tanıklık edilmedikçe bu şehadet fayda vermez. Bu şehadetle namaz bitirilir. Nitekim Abdullah bin Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bu şehadeti söylediğinde namazın biter. İstersen kalkıp gidersin, istersen oturursun. Namazın bitmesi, kufellerin dediği gibi ya lafzın gerçek anlamıyla alınır, veya Hicazlıların ve başkalarının dediği gibi bitme aşamasına geldiği biçimde yorumlanır. Fakat her iki yorumda da şehadet namazın bitişi sonu yapılmıştır. Nitekim bu şehadet hayatın da bitişi sonuç kısmı yapılmıştır. Hadiste şöyle buyurulmuştur: Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Dua Aynı şekilde abdest alan kimsenin abdestini bu şehadetle bitirmesi istenmiştir. Artık namazını bitirince Rabbinin huzurunda ihtiyaçlarını dile getirip istemesine izin verilmiştir. Fakat ihtiyaçlarından önce Hz. Peygamber'e salat getirecek de bulunur ve onu vesile kılar. Çünkü Hz. Peygamber'e salat getirmek dua öncesinde en büyük vesiledir. Fudale bin Ubeyd. Radiyallahu An Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sizden biri dua ettiği zaman Allah'a hamd ederek başlasın sonra onu övsün sonra onun peygamberine salatta bulunsun sonra da ne ihtiyacı varsa istesin. Dua biten namazın mühürlenmesi gibi en son namaz hareketi yapılmıştır. Hazreti Peygamber salavatın okunmasının ardından namaz kılan kişinin dilediği gibi dua etmesine izin vermiştir. Bu durumun bir benzeri ezan içinde geçerlidir. Ezanı duyan kimse müezzinin sözlerini tekrar eder. Sonra Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak da Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem razı ve hoşnut oldum der. Ardından Hazreti Peygamber için vesileyi, fazileti ve Allah'ın ona övülmüş makama ulaştırmasını ister. Sonra da peygambere salatta bulunur. Ardından Allah'tan ihtiyaçlarını gidermesini ister. Bunlar müezzine icabetin beş sünneti olup bunlardan gafil olunmaması gerekir.